bu başlıkla neyi ortaya koymak istemiş? Şunu ifade etmek istemiş. Bugün müellifin zamanında yaşadığı çağda yaşayan ve ondan önce yaşamış bir takım Allah'a ortak koşan insanların şöyle iddiaları vardı. Diyorlardı ki onlar Peygamber aleyhisselatü vesselam gönderildikten Kur'an-ı Kerim nuzul ettikten insanlara gönderildikten sonra artık bu ümmette putlara tapma tehlikesi ortadan kalkmış bu ümmetin içinde artık putlara tapacak insanlar vuku bulmayacak o sebeple bizim kabirlere gitmemiz kabirlerden yardım istememiz ölülere dua edip ölülerden medet olmamız şirk olarak putlara ibadet olarak nitelenmemeli. Çünkü bu tehlike oradan kalkmıştır. Diyerek kendi şirklerini kendi şirklerini temize çıkarmaya çalışmaya başlamışlardır. Bunun ardına düşmüşlerdir. Sı'nâllef Allah da bunun kökünü kurutmak için, böyle bir şüpheyi çürütmek için burada bu babı zikretmiş. Diyor ki babın başı çok açık. Babın <gülüyor> bu ümmetten bazıları, bu ümmetten bir takım kimseler ve senlere, putlara ne yapacaklar? Kabirlere, ağaçlara tapacaklar. Müellif rahimahullah bu bab başlığını nereden çıkarmış? Bunu nereden almış? <gülüyor> Az sonra kendisinin de zikrettiği, kitapta yer alan hadisin lafzından, hadisin metninden çıkarmış. Biraz sonra hadis gelecek. Ama babla ilgili olduğu için hemen o hadisin o bölümünü zikredelim. Nebi Aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki: "La taqumus saatu hatta yelhaqa hayyun min ummati bil Ümmetimden bir topluluk müşriklere katılmadan, müşriklere itaat etmeden kıyamet kopmayacak. Ve aynı şekilde ve hatta tağbuda fiâmun bir ümmeti ümmetinden bir topluluk tutlara, ağaçlara, kabirlere, türbelere tapmadan kıyamet kopmayacak diye buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Aleyhisselatü Vesselam. Yani nevi Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisi dahi bu ümmetin içinden bir takım kimselerin, bazı insanların çıkarak kıyametten önce tutlara tapacağını, kabirlere tapacağını ve senlere tapacağını haber veriyor. İnne, Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, "La yedhobu leylu ve nihar, hatta tuğbada latu ve uzay." Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, hadisleri teşayildi. Gece ve gündüz gitmeden önce, ne demek gece ve gündüz gitmeden önce? Yani gece ve gündüz yer yüzünden kaybolmadan önce, yani kıyamet kopmadan önce, muhakkak ne olacak diyor? Lat ve uzaya ibadet olunacak. Şöyle biliyor musunuz? Lat ve Uza yeniden diriltilecek. Yeniden etrafında insanlar panayırlar kuracak. Yeniden ibadet olunacak. Yine başka bir hadis-i Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki La tequma s La tequma s hatta tattaribe el-yâtu misâ-i Zülhulasa <gülüyor> Des kabilesinin kadınlarının kavşaları Zülhulasa denen Zülhulasa denen bir put var. Zülhulasa putunun etrafında dönerek titremeden kıyamet kopmayacak diyor Aleyhisselatü Vesselam. başka bir hadiste. Bu Zülhulasa putu Des kabilesinin putu olmuş zamanın birinde Taif Yemen arasında bir bölgede insanların taptığı bir put e Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu putu yıkmak için, kırması için Cerir bin Abdillah radıyallahu anhı'yı gönderiyor Aleyhisselatü Vesselam hadis Buhari'de şöyle ifade ediyor diyor ki Cerir, yani git şu putu kır da beni bir rahat erdir ne zaman beni bu puttan kurtaracaksın bir an önce git de, yani gönlüm, kalbim mühaza ersin. Diyor. Celil Abdullah i diyor ki, r.a anh, ben diyor yani 150 elli neferle, yola çıktım. Selamın. Aleyküm selamu. <gülüyor> Tabi diyor, zannedesem Ahmet kabilesi. Ahmet kabilesinden 150 elli neferle yola çıktım. Bunların her biri diyor, iyi bilicilerdi, ata iyi bilicilerdi. Ben ise... <gülüyor> Atın üzerinde duramıyordum diyor. Ve Levi Vesselam diyor bana vurdu eliyle göğsüme ve hatta diyor elinin parmak izlerini göğsümde hissettim. Bana dua etti. Allah'ım sen bunu hidayete erdir ve hidayete erdirici kıl. Dost doğru yolu gösterenlerden, göstericilerden eyle diye bana dua ettiriyor. Ta ki diyor biz nereye geldik? Bu zırh denilen putun yanına geldik diyor. Orada bir tane adam vardı. Orada fal okları taşları ok olarak kullanan bir adam vardı. Ona haber veriyorlar. Ee, diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Resulü. Ne demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Resulü? Elçisi geldi. Ee, bu işe devam edersen senin boynunu vuracak diye ona haber geliyor. Sonra Celil İbni Abdullah geliyor. O adamı görüyor. O adam tövbe ediyor, şahadet ediyor. Yaptığından dönüyor. Müslüman oluyor ve Celil İbni Abdullah bu zül halasa denilen putu ne yapıyor? yerle bir eliyor, kırıyor. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a haber gönderiyor kendinden önce. Diyor ki yönlüm ya rahat olsun. Bu put ne oldu? Kırıldı. Ortadan kalkmış oldu. Yani bu put Celir Abdullah Abdillah radıyallahu tarafından kaldırılmış olmasına rağmen ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın emriyle ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan çok uzak bir yerde. Aleyhisselatü Vesselam Medine'de bu put Yemen'e yakın bir yerde. Buna rağmen Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın tabiri, taizse tam ifadesiyle uykusu kaçıyor. Cereb-i Abdullah diyor ki, beni ne zaman diyor atlasacaksın, onura erdireceksin. Yani sıkıntı daralmış. Sebep? Yemen'deki bir kut. Allah-u Teala'ya ortak koşulan bir kut. Aynı kut, kıyamet kopmadan önce tekrardan ne yapılacak? Tapılacak, Allah'a ortak koşulacak. Ta ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki tekûmus, La tekûmus sa'atu Hatta tattaribe elyâtu devs Ala zil halasa Devs Kadınlarının kalçaları Tam böyle söylüyor Aleyhisselatü Vesselam Zul halasa putunun Etrafında dönerken titremedikçe Kıyamet kopmayacak. Ne zaman onlar bunu yapacaklar artık Bundan sonra kıyamet kopacak Demek ki konunun başında söylediğimiz Üzere bazı e, tasavvufçuların, tarikatçıların, şif ehlinin ya de nereden çıkardınız bu ümmetten birilerinin, bir kısmının, bir topluluğun yeniden putlara, ağaçlara, kabirlere tapacağını demelerine bir cevap var. Hani onlardan şunu duyar gibisiniz, şöyle dediklerini sanki duyar gibiyiz. Bu ve buna benzer sözleri başlıkları duyunca deminden de ifade ifade Yani. Hatemul Enbiya, peygamberlerin sonuncusu gönderilmiş, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hmm. Kitapların sonuncusu gönderilmiş, tahrif olmayacak kitap. Ve Nebi aleyhissalatü vesselam buyurmuş ki, Eyse şeytanu en ya'budahu el musallune fî ceziretil Arab. Diyor ki aleyhissalatü vesselam hakliste, şeytan, namaz kılanların, namaz kılan kimselerin kendisine, yani şeytanın kendisine kendisine ibadet etme konusunda şeytanın kendisi neye düşmüştür? Hümitsizliğe düşmüştür, umudu kesmiştir. Tarikatçıza bu hadisi ki Yani siz daha hala niye uğraşıyorsunuz? Bu de, demek oluyor ki bizim yaptığımız şirk, küfür, kabirlere, ölülere bel bağlama, kalp bağlama, medet olma, yani şirk olarak sayılmaz. Çünkü bu ümmette artık daha peygamberden sonra şirk gelmeyecek. Yani dikkat edin. sağdan soldan dolaşarak, oradan buradan bir şeyler toplayarak, sahihi zayıfa katarak, uydurmayı zayıfa katarak ne yapmaya çalışıyorlar? Kendi batıllarına, kendi şirklerine bir yol açmaya çalışıyorlar. İnsanları oradan şirke davet etmeye çalışıyorlar. Şirkte bulunan insanların ayaklarını oraya bağlı çakılı kalmaları için bir sürü böyle şüpheler ortaya atıyorlar. Aklıkları şüphelerden bir tanesi de bu, biz de zikretmiş olduk. Ne diyor hadis Aleyhisselatü Vesselam? Eyseşşeytanu en yağbudahul musallune fi ceziretil Arab. Şeytan, namaz kılan kimselerin namaz kılan kimselerin Arap yarımadasında kendisine ortak koşmasından ne yapmıştır? Ümidini kesmiştir. Buna nasıl cevap vereceğiz? Yani bu hadisten o şirk erbabının, şirk içinde yaşayan insanların şirk koşmalarına bir delil var mı? Ki dolaylı yoldan onlar delil getiriyorlar. Diyorlar madem ki şeytan bundan ümit kesmiş, demek ki bu ümmette artık ne olmayacak? Şirk olmayacak. Yani şirk olmayacaksa bizim yaptığımız da ne değil? Şirk, şirk değil. Yani batıl üstüne batıl. Necaset üstüne necaset, pislik üstüne pislik. Ama bizim buna cevap vermemiz lazım. Öyle değil mi? Yani her şüphenin bir cevabı var arkadaşlar. Yani bizler şunu iyi bilelim ki yakinen idrak edelim ki bu din tehlit dinidir. Ona aykırı olan her şeyi bu din ne yapmıştır? Ortadan kaldırmış, reddetmiş, inkar etmiştir. Ve bir aleyhissalatü vesselam ve ondan önce gelen bütün peygamberlerin hayatını bunun için ne yapmıştır? Adamıştır. Buna adamıştır. O halde buna binaen bizlere sağdan soldan şüpheler gelecek. Şüpheler sunulacak. Bunlarla insanları kandırılmaya çalışılacak. İçinde bulundukları şirk güzel gösterilmeye çalışıl çalışılacak, süslenecek. Ama ilim ehli ne yapmayacak? Yılmayacak, durmayacak. Bu şüpheleri teker teker alıp yeri geldiğinde insanların seviyesine uygun bir şekilde ortaya koyup ondan sonra onun üzerine cevapları vererek çürütecek. Ama bir usluba bağlı, bir metoda bağlı olarak. Yoksa herkesin önünde seviyesinden üstün bir şekilde şüpheler herkesin oturduğu meclislerde sunulup, onların cevapları aranırsa bu sefer ne olur? Bazen şüphe asıl olan dinden daha güçlü gelebilir dinleyen kişiye. O anki gafletinden, o anki ilminin seviyesinin, altyapısının zayıflığından. O yüzden ulema ilim talebelerine şunu tavsiye etmiştir, nasihat etmiştir. Sizler ilimle meşgul olun, ilmin aslıyla meşgul olun. Şüphelere ne yapmayın? Kalbinizi açmayın. Ne zamanki yeri gelir, ne zamanki kendinizi, donanımınızı alırsınız, edinirsiniz. Ondan sonra artık adım adım yavaş yavaş olaya girersiniz. Birçok insan gördük. İşin başında ayaklarının çok sabit olduğunu zannettiği, ya dağ gibiyiz hocam bize de bir şey olmaz dediği ama iki gün haricilerle oturup, iki gün tekfircilerle oturup iki gün bombacılarla oturup ondan sonra onlar gibi kalktığını gördüğümüz insanlar çok oldu. Neden? Çünkü kendinde bulunan asıl, esas ne değil? Sağlam ve tam değil. Hop oradan bir şüphe geliyor. Daha hani derler ya dakika bir gol, bir. Şimdi bu da söyleyeceğimiz şüphelerden bir tanesi. Tarikatçıların, şirk içinde bulunan insanların attığı bir şüphe. Bunun cevabı çok kolay. Birincisi, birçok vecih birçok yönden cevap verilir. buradaki hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı neyden haber veriyor? Şeytanın kapıldığı bir zandan haber veriyor. Yani şeytan, Celiretül Arap'ta, Arap Yarımadası'nda adısında muvahhidleri görünce, ashabı görünce, namaz kılanları, Müslümanları görünce ne yapıyor şeytan? Umutsuzluğa düşüyor. Ümidi ne yapıyor? Tükeniyor. Onun zanınca onun düşüncesine göre daha artık Arap Yarımadası'nda ne olmayabilir? Ne olmaz? Şirk olmaz. Ama bu kimin zannına göre? Şeytanın zannına göre. Şeytanın gördüğü vakaya, gerçeğe göre. Ama daha sonradan ne olacağını o an itibariyle şeytan ne yapmayabilir? Bilmeyebilir. Bu ilk cevap. Görüyor musunuz? Yani şüpheler ne kadar güçlü olursa olsun, ne kadar süslenip, anlanıp kullansa da, ilim ehlinin verdiği cevap öyle nedir? Onlara karşı, Evet, sağlam, dayanıklıdır ve onları sürtecek niteliktedir. İktihap bu. Yani burada Nebi Aleyhisselatü Vesselam şeytanın kapıldığı neden haber veriyor? Zandan haber veriyor. Yoksa vakanın bu olduğu ve bunu Peygamberimizin onayladığı buradan ne olmaz? Çıkmaz. Yani şeytan buna kapıldı, ümitsizliğe kapıldı. Ve bu da doğrudur demedi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Şeytan böyle bir ümitsizliğe kapıldı. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Lat ve uzaya in, tapılmadan, ibadet olunmadan kıyamet kopmayacak. Bunun tam tarihinde Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. Bu ilk cevap. İkinci cevabı diyor ki alimler, bu haliste geçen el musallun, namaz kılanlar ifadesi el ifadesi, Arapçada farklı manalara gelir, farklı manalar taşır. El ifadesi kimi zaman? istigrak. Aleykümselam. Ne demek istigrak? Bütün fertleri kapsayan, kapsayıcı demek. Bütün fertleri kapsayıcı el demek. Yani bir şeyin başına el geldiği zaman istigrak, cins. Vel asr innel insane, innel insane lefî husr. insan cinsi husrandıdır, tümü. İllellezîne ameno. Sonra ne geliyor? İstisna geliyor. Buradaki insan cinsinin tümü tüm insanların ifadesini burada ne katıyor oraya? Baştaki el. El vel asri innel insana Diyor ki alimler buradaki el muslimun, el musallun ifadesindeki el bütün Müslümanları kapsar. Şeytan evet doğru söylemiştir. İkinci bir cevap. Bütün Müslümanlar ne yapmayacak? Şeytana ibadet etmeyecek. Ve şeytan bundan dolayı ne yaptı? Ümitsizliğe düştü. Bu da başka bir cevap. Anladık mı? Yani buradaki el Hangi manaya geliyor? Kapsayıcı her şeyi içeren istigram. Yani Müslümanlar, Yo Müslümanların tümü hepsi ne yapmayacak? Değil. Yani bazıları var ki ne yapacak? Şirk koşabilir, koşacak. Peygamber aleyhisselam daha ver, vermiş. Anladın? Üçüncü cevap bunlar ilmi cevaplar arkadaşlar. Biraz ilim talebeliğine hazırlanın. Sadece vaaz dinler gibi sohbet dinler gibi oturmayın. Elinize kalem kağıt alın, not alın. Arapçıda Elifle hangi manalara gelir? Anladık mı? Üçüncüsü, diyor ki, buradaki el, el ahdiyedir Ne demek? el ahdiye Yani biraz önce bahsedilen, kendilerinden bahsedilen söz konusu edilmiş kişiler. kimseler, kişiler. Mesela Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, اِنَّا اَرْسَلَّا اِلَيْكُمْ رَسُولًا şahidan كَمَا اَرْسَلَّا İlahi Firavuna resulâ. İnne ersalna ileykum resulen Bizler sizlere ne yaptık? Bir elçi gönderdik. Bir elçi gönderdik. <gülüyor> Kema ersalna ila firavuna Firavuna gönderdiğimiz gibi. Burada resulam diyor bir elçi gönderdik. Sonra Allah Teala diyor ki fa asâ firavnu Firavun ise bu bahsedilen konu edilen resule ne yaptı? Karşı geldi. Dikkat ederseniz en son resul Kelimesi eliflamlı geliyor. İnnah arsalna ileyukum rasulen burda eliflam yok. Şahiden, kema arsalna ila firauna rasulen ina eliflam yok. Fasal firaunu arrasule. Firauni sen ne yaptı? Rasule bu bahsedilen adı geçen Rasule karşı geldi. Buradaki bahsedilen adı geçen Rasul ifadesinin hangi şekli manaya? Eliflam. Üçüncü kere zikredilen Resul'deki eliflam. Buna da ne deniyor el? Ahdiye. ahdiye. Yani zihinde bulunan, söz konusu olmuş, adı geçmiş demek. Buradaki el. Ne demek peki bu? Yani buradaki el. El muslimu, el musallun. El musallun'daki el. Ahdiye'dir. ahdiye'dir. Yani söz konusu insanlar, belirli insanlardır. Hmm. Derse, kimlerdir onlar? Sahabelerdir. Sahabelerdir. Sahabeleri görünce, onların tevdi tevhidin onların kalplerinde nasıl bir yer edildiğini görünce şeytan ne yapmış? Ümitçizliğe düşmüş. Aradık mı arkadaşlar bu üç vecihi? Çok önemli. Yani bununla normal avamdan bir sofiye hitap edemezsiniz de biraz bilen Arapça okumuş kocasına hitap ettiğiniz zaman daha var donup kalır. Bu şüpheyi sana attığına ortaya çıkardığına pişman bile olur. Çünkü yani Kur'an ve şünete bağlı olduğunu söyleyen, Selef-i Salih'in yoldan gittiğini söyleyen bir insanın ne olması lazım? İlim talebesi olması lazım. Hazırlıklı olması lazım, donanımlı olması lazım. Hele hele davetçi bir insanın, davete kalkıyorsun, davete gidiyorsun, bir şey anlatıyorsun insana, sana diyor ki, ya böyle bir şey var? Sen bana dedin ki, bak bu ümmetten insanlar şey koşacak dedin ama böyle bir hadis var. Sen ne yaparsın? Donanımın yoksa sup kalırsın. Belki ka şüphe kalbine girer yanında insanlar varsa onlara bile ne yapabilirsin? Fitne olabilirsin. O şekilde bu sebeplerle ne yapmamız gerekiyor? İlk, yani ciddi manada ilim talebesi olmamız gerekiyor. Okumamız gerekiyor. Ezberlememiz gerekiyor. Anladık mı o zaman bu şüphenin üç şekilde nasıl cevap verileceğini bu şüpheye? Hayır kardeşim bilakis bu ümmette, Ercan değil mi? Bu ümmette ne yapılacak? İnsanlardan bazıları Allah'a şirk koşacak. Şeytanın, şeytanın bu konuda ümitsizliğe düşmesi, umudunu kesmesi ne değildir? Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözlerine ters bir söz değildir. Bunların hepsinin cevabı az önce de söylediğimiz gibi vardır. Önümüzdeki hafta soracağız bu şüpheyi arkadaşlar. Diyor ki burada bizlere üç tane ayet sikretmiş. Bu üç ayette de bizden önceki ümmetlerden bahsediliyor. Bizden önceki ümmetlerden bahsediliyor. Peki bu konuyla alakası ne? Bu konuyla alakası ne? Bu konuyla alakası bu ayetlerin şu, bu üç <gülüyor> ayetten sonra müellif rahimahullah hemen bizlere şu hadisi zikrediyor. Diyor ki لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ Sizler kendinizden öncekilerin yoluna, yahut da şöyle okursanız, لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ Yollarına uyacaksınız adım adım karış karış. Hatta onlar diyor dap hayvanı denilen, çölde yaşayan, o kertenkeleye benzeyen, o hayvanın, dap hayvanın <gülüyor> deliğine geçecek. Siz de ne yapacaksınız? Deliğine geçeceksiniz. Yani bu hadis, o üç ayeti ne yapıyor? Başlığa bağlıyor, konuya bağlıyor. Ne demek? Yani bizden önce Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Yehudilerden, Hıristiyanlardan ve ondan önce gelen ümmetlerden, topluluklardan haber verdiği olaylarla alakalı olarak, bize neyi var onların bir? gönderdiği mesaj var. Yani bizler o kıssaları, o hikayeleri, o olayları başlarından geçen olayları ne diye okuyoruz? Ha onların başına gelmiş vah vah diye mi okuyoruz? Yoksa ha bunların başına geldiyse bu ümmetten de birçok insanın başına bunlar gelecek. gelecek. Çünkü bu ümmetten de birçok insan ne yapacak? Onlar kelerin, dap hayvanın çukuruna girseler, onlar da peşinden ne yapacaklar? girecekler. O halde onların başına gelen onların düştüğü hataların aynısı bir ne olacak? Bu ümmette başına gelecek. Bu hatalardan bir tanesi de nedir? Bizden önceki ümmetlerin ne yapmış olması? Şirk koşmuş olması, putlara, ağaçlara taşlara tapmış olmaları. Onlar bunu nasıl yaptılarsa bu ümmetten de yapan olacak. Ve ellifin fehminin anlayışının ne kadar ince olduğunu anladınız mı? Şimdi ayetleri okuyunca diyebilirsiniz ya bunun başlıkla ne alakası var. Bak mesela ayet diyor ki: "Elem tera ilalldine utu nasiban minal kitab yu'minun bil jibti ve tağut." Tağuta ve cipte İman eden ve kitaptan, kendilerine gönderilen kitaptan, ilimden bir nasibi olan. Kendilerine o kitaptan, ilimden bir pay alanları gördün mü? Görmedin mi? Onlara bir bak. kat edin. Tağuta ve cipte iman eden ve kendilerine kitaptan bir pay verilenleri gördün mü? Onlar ne olmuş onlara? Yekûlûne lillezîne keferû Bu ayette diyor ki alimler Yahudiler kastedebiliyor. Yekûlûne lillezîne keferû Onlar Mekke'nin müşriklere derler gelip. Ayetin tefsiri böyle. Ka'b ibnu eşraf ka Geliyor şeye, Kâbe ibn geliyor Mekke'ye, Yahudi. Mekkeli müşriklere soruyor, diyor ki, biz mi daha hayırlıyız? Yoksa şu içinizden peygamber olduğunu iddia eden Muhammed mi? Biz Yahudiler olarak akrabayı ziyaret ederiz, yoksula yardım ederiz, iyi huylarını sayıyor. Mekkeli müşriklere nasıl cevap veriyor? Mekkeli müşriklere diyor ki, ya bu akraba bağlarını kesti. Niye akraba bağlarını kesti? Çünkü düşman ilan etti, ona müşrik dedi, ona müşrik dedi, ona kafir dedi. Kötü, huylar, kötü kendilerine göre kötü olarak gördükleri, kötü vasfettikleri şeyleri sayıyorlar. İşte diyor ki Allah-u Teala, bu Yahudilerle alakalı, o Mekke'ye gelen Yahudilerle alakalı, يَقُولُونَ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafir olanlara derler ki o müşriklere, Mekke'li müşriklere. هَاُولَاءِ Kimler? هَاُولَاءِ Şunlar, yani Muhammed Aleyhisselatü Aleyhisselatü Aleyhisselatü Aleyhisselatü Aleyhisselatü Aleyhisselatü Aleyhisselatü Aleyhisselatü yani, yani Yahudileri işaret ediyor. Bunlar iman edenlerden daha mı iyi yoldalar? Daha mı doğru yoldalar? E, kafir olanlara şöyle derler. İşte bunlar, yani kafirler, Mekke'li müşrikler ve yani Yahudiler nedir? O Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den bu ashabından daha doğru yoldalar. Şimdi bu ayetteki ilgili bölüm ne arkadaşlar? Salam tara min Kitabı yemin bil ve tağut. o ehli Kitap o Yahudiler kendilerine Kitaptan bir pay verilmiş ve buna rağmen ne iman etmişler? Tavuta ve cipte. cipte. Tağut'a ve cipte iman etmişler. Yani ilim verilmiş ilim olmasına rağmen kendilerine ilim verilmesine rağmen bakıyorsunuz ki ne var? Tağut'a iman var ve cipte iman var. Cipt ne demek arkadaşlar? Cipt cipt diyor ki. Sözlük manası olarak hiçbir hayır olmayan, hayır olmayan şey deniyor? Cibit deniyor. Cibit. Tefsirlere baktığınız zaman bununla ilgili birçok rivayet var. Şu rivayetler şu üç şeyde yoğunlaşıyor. Sihir, bas ve sihir yani. Hut sanem ve Kehanet kahinlik. Kayptan haber verme. Yani Bu üç şey nedir? Diyorlar, ciptir. Cibit. Ve bakın Yahudiler kendilerine ilim verilmiş olmasına rağmen Öyle bir hale düşüyorlar, öyle bir hale geliyorlar ki <gülüyor> ne <neye> iman ediyor? <gülüyor> Ta'wut'a ve cipte. Ciptin ne olduğunu öğrendiniz. Ta'wut daha, daha önce ne yapmışız zaten? açıklamıştık. Demek ta'wut, evet, kendisiyle hadi asılan her şey, her metbu tabi olanlar, tabi olunanlar, her Mahmut ibadet olan. Ve her muta, itaat olunan, her şey nedir? Allah'ın çizdiği haddi aşan, aşılan, kendisiyle Allah-u Teala'nın çizdiği had aşılan ve kendisine itaat edilen yahut ittiba edilen, tabi olunan yahut ibadet olunan her şey tağuttur. Bugün bir türbe nedir? Tağuttur. Dağut. Bugün bir kötü alimler ve peşine insanların takıldığı kötü alimler tağuttur. Dağut. Evet. İkinci ayet قُلْ هَلْ أُنَبِّيُكُمْ بِشَرِّمْ min ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللّٰهِ Bir de diyor ki Yahudilerle alakalı bu ayet. Yahudiler Allah-u Teala Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle söylemesini istiyor. De ki diyor Allah katında çünkü ona diyor ki bizler bir daha hayırlıyız. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam ve, ve ashabı mı daha hayırlı? Allah da Peygamber'e diyor de bakalım onlara. Onlara şöyle söyle. Allah katında daha şerli yani kötü bir akıbete kötü bir karşılığa karşılığını beklediği kimselere size haber vereyim mi Kimdir onlar? <gülüyor> mel'a anahullahu ve gaddib aleyhi Ve ce'ale minhumul qiradete vel khanazira ve Kimdir onlar? Allah Teala'nın lanet ettiği. <gülüyor> ve gaddib aleyhi Ona gazap ettiği, öfkelendiği, kızdığı ve jaa'la minhumu al ve kendilerinden domuzlar ve maymunlar ürettiği yaptığı ve abdet tahvut ve tahvuta ibadet edilir işte bunlar Allah katında nedir daha şerli bir makama sahiptir ayetin devamında ula ike şerun İşte işte bunlar Allah Teala'nın lanet ettiği gazap ettiği gazap ettiği ve kendilerinden domuz ve Maymunlar kendilerini domuz ve maymunlara çevirdiği ve tağuta tapanlar, ibadet edenler. <gülüyor> <gülüyor> bunlar konum olarak nedir? Daha şerlidir. En şerliler bunlardır. Ve adallu an seva ise Ve bunlar doğru yoldan sapan kimselerdir. Allah Teala Yahudilerle ilgili bakın ne diyor? Size karşılığı kötü olan, şerli olan insanlara haber vereyim mi? Ayetinin hemen ardından Bunları sayarken ne diyor? Bu abedet tağut. Tağuta ne yapanlar? İbadet ettiler. Demek ki Yahudiler ne yaptılar? Tağuta ibadet ettiler. Yani allah Teala'ya ortak koştular. Yani şeytana itaat ettiler. Demek ki kendilerine verilen ilim ne olmayacak? Onları kurtarmayacak. Ve onlar öyle hale düştüler ki Üzeri Allah'ın oğlu dediler. Bu hale geldiler. Biliyorsunuz Allah-u Teala'nın onlara vermiş olduğu cezadan bir tanesi Allah onlara lanet etti. Allah onlara gazap etti. Ve onları ne yaptı arkadaşlar? Maymun ve domuza çevirdi. Onları maymun ve domuza çevirdi. <gülüyor> ve dedik ki onlara artık ne yapın? Alçak domuz şey olun. Maymunla olun. Neden? allah Teala onlara bir şey yasak getirdi. Dedi ki cumartesi günü balık tutmayacaksınız. Onlar ne yaptılar? allah Teala ediyor bunları. Cumartesi günü balık tutmuyorsunuz dedi. Ve cumartesi günü balık denizin üstünde ne yapmaya başladı? Kaynamaya başladı. Yani deniz gözükmüyor balık, o, balıklardan. E bunlara cumartesi günü balık tutmak yasak. Ne yaptılar bunlar? Cuma günü ağı denize attılar. Pazar günü ağı ne yaptılar? Aldılar. E buna mütakip olarak da Yahudilerden bir topluluk neye çevirildi? Domuz ve maymuna. Peki şu anda gördüğümüz domuz ve maymunlar evcillerden soyundan mı? Evcillerle. Tabi <gülüyor> ki hiç. Allah değil. Değil. Evet. Allah. Değil. Allah Alam. Elbette Allah'ın isimleridir. Allah bize bildirmiş Peygamberi aracılığıyla. Allah Resulü Rasulullah vesselam ne diyor? Allah Allah, bir ümmet, yani bir ümmeti domuza ve hatta e, maymuna çevirdiği zaman onların neslini ne yapmaz, devam ettirmez, soyunu. ...devam ettirmez bu hadis müslahında. Yani... ...hatta bazı rivayetlerde üç günden fazla yaşatmaz... ...diye geliyor. Yani onlar... ...komuz olup olduktan sonra o hayata devam etmiyor. Ondan sonra... Evet, evet. ...öyle diyor, Onlara bir ceza. Önemli olan burada şahit bölümü. Onlar neydi? Tavuta... ...tapan insanlar, ibadet eden insanlardı. Yani allah Teala'nın çizmiş olduğu sınırı... ...aşıp... allah Teala'ya ortak koşan, şirk koşan insanlardı. O halde bu ümmetten de ne olacak? tağuta itaat eden, tağuta ibadet eden insanlar olacak. Muallif Rahim Avullah'ın burada zikretmiş olduğu üçüncü e, ayet ise şu. Kehf suresinde her cuma bunu okuyoruz. قَالَ الَّذ۪ينَ غُلِبُوا عَلَى اَمْرِهِمْ لَنَتَّقِذَنَّ عَلَيْهِمَّ Biliyorsunuz Kehf suresinde gençlerden bahsediliyor. Şirkten kaçan o gençlerden bahsediliyor. Onlar kaç sene kalıyorlar mağarada 309, 309 sene. 309 sene kalıyorlar. Ondan sonra ee, Allah Teala them onları sağa sola çeviriyor, değil mi? Evet, evet. Böyle. Bazı halbeler diyor ki yani kanla yapmasın, yüzüleri durmasın. İşte yani çeşitli sebepler vesilelerle Allah Teala onların yapmış, güneşi getiriyor, güneş onlara direk vurmuyor. E, bunların durumu insanlar açıklandıktan sonra bunlar. Ee, insanlar bunların halini öğrendikten sonra, 309 sene bunlar mağarada kaldığını öğrendikten sonra <gülüyor> söz sahibi olan teslimlerde diyor ki yöneticilere yakın olan ilim adamları, büyük <gülüyor> alimler dediler ki <gülüyor> onların bulunduğu bu yeri biz ne yapacağız dediler? Mescid, Mescid dediler, dediler. Yani yaptıkları şey doğru bir şey değil. Bazıları bu ayetleri getiriyor. Yani diyor, eğer yani peygamberin kabrini dememsetmek kötü bir şey olsaydı Allah Teala Kur'an'da bize ne yapmaz diyor bunu? Aktarmazdı. Allah Teala'nın Kur'an'da bunu naklettiği, onların yaptığı bu fiili Allah Teala'nın onları tasvip ettiği manasına gelir mi? Gelmez. Gelmez. Değil mi? Geliyor olsa bile, geliyor olsa bile, geliyor olsa bile bu bizim şeriatımızda haram edilmiş, lanet okunmuş bir eylemdir. Bu sebeple bize ne olmaz? Delil? Anladım. Olmaz. Ağırlık mı? E, Geliyor olsa bile ki gelmiyor. O varsayarak geldiğini söylesek bile bizim yapımızda bunun tam aksi olduğundan dolayı, gelirdiğinden dolayı, buna okunduğundan dolayı bir delil olmaz. allah onların burada ne yapıyor? <gülüyor> Yaptığı bir fiili bizlere <gülüyor> tabii onlar bu gençlerin bağrılarını <gülüyor> neye çevirmişler? Gençlere Mesutlar. çevirmişler. Şimdi gelelim İlgini hadise. An Ebi Sa'id radiyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal, ve tettebihunle senene men kâne kablekum hadrel kudleti bil kudle. Kudle arkadaşlar, Arapçada kudle oka takılan, diyorlar ki eskiden insanlar oku kendi açardı. Her okun ucunda diyorlar, iki ya da üç tane ne olur diyor tüy. Artık o okun yani hedefe ulaşması için konulmuş teknik bir tüy. O zaman böyle kullanıyormuş Bu tüylerin eşit olmasına çok önem verilermiş. Üstündeki o tüylerin. Ki hedefe daha iyi isabet etsin diye. Demek ki bir rüzgar gizli olabilir, rüzgarın şeyini yön veriyor olabilir. Bunlar tecrübe. Aleyhisselam Arapçı'da böyle bir örnek var. Yani o tüyler birbirine çok dikkat edilip eşit olması lazım. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, sizler ya sizden öncekilere, sizden öncekilerin yoluna o tüylerin eşitliği gibi yani tıpatın aynısı, aynısına ne yapacaksınız? Uyacaksınız. Yani aleyhisselatü vesselam bakın onlara benzeme konusunda öyle bir ince örnek veriyor ki okun ucundaki tüyü örnek veriyor. Ardından daha da ilginç örnek veriyor. Diyor ki hatta leu dekalû cuhra dabbin le o dabb denen hayvanın çukuruna girse bu insanlar sizler ne yapacaksınız? Gireceksiniz. Yani dabb denen hayvanın çukuru öyle gırken bir çukur değil. Zor. Yerinin altında gidiyor biraz böyle. Yani aslanın, ayının şeyine benzemiyor. İnine benzemiyor yani. yani Ona girseler siz hayırlı hayli girersiniz. Buraya girseler böyle zor siz ne yaparsınız? Yine de girersiniz. Tabi sahabeler soruyorlar Kalu ya Resulallah el Yahuda ve'l-Nasara Yine ilim talebilerinden Arapça ilim talebilerine bir bilgi manasını verelim. Bu El-Yehud ve'l-Nasara ilk türlü okuyabilirsiniz. el Yahuda ve'l-Nasara الْيَهُودُ وَالْنَصَارَةِ İki türlü de bunu okuyabilirsiniz. Arapçadaki gramer kuralları altında. Şöyle okuyabilirsiniz. Yani مَفُولُّ مِهِ olarak da okuyabilirsiniz onu. Oraya bir fiil takdir edersiniz. Yahuda, الْيَهُودَ اَتَعْنِي Kastediyor musun? الْيَهُودَ Nasara Yahudileri ve Hristiyanları mı? Kastediyorsun. Burada mefulün nesne oldu. Ondan dolayı Arapçada mefulün mihnedir. Mansuptur. O yüzden el yahud ve'n-nasara. Peygamberimizin aleksan salatullah. Ama yok ben bunu mübtedâ haber olarak okumak istiyorum dersen dersin ki ehum ehumul yahud ve'n-nasara. Onlar Yahudi ve Hristiyanlar mı? <gülüyor> mübtedâ haber okursan da Yahudi ve Hristiyanları da okursun merfu okursun. Ben yani de bir Aleyhisselam konuşurken belagatla konuşurdu, gramerle konuşurdu. Onun sözünde bir hata olmaz. Sahabeler soruyorlar, Yahudi ve Hıristiyanlar mı onlar? Diyor ki aleyhissalatü vesselam, ''Kâle femen'' ''Femen'' Ekin. ''Ekin'' Yani evet bunlar. Muallif Rahimahullah burada diyor ki, ''Ahracahu'' Bu hadisi kim rivayet etmiş diyor? Evet. İki imam. Muhari evet. ve Müslim, ancak bu lafızdan değil. Muhari ve Müslim'in rivayet ettiği lafız, sizden sizden öncekilerin yoluna karış karış, arşın, arşın ne yapacaksınız? Evet. Kıracaksınız lafzı ile. Bu lafzıyla yani okun ucundaki yiyen, okun ucundaki tüy. Derin eşitliği gibi. Onların nasıl eşitse, sizler de aynı o şekilde, onlar ne yaparsa, siz de onlara eşit miktarda, onlara benzeyerek, onların yoluna olacaksınız ifadesi. Müsned'de geçiyor. Müsned İmam Ahmet'te geçiyor. Âlimler diyorlar ki, yani bu müellif Allah'ın bu kitabın çoğu şeyini, baplarını, çoğu hadislerin ezberinden yazdığını gösteriyor diyorlar. Yani bir kaynağa müracaat ederek, baresli oturup oradan alarak değil. Ondan dolayı bazen lafızları başkalarına nispet ettiğini ne yapabiliyorsunuz? Göre biliyorsunuz. Tabi bu onun hakkında bir naks, eksiklik değil. Hatta bilakis ney? Fazilet, üstünlük, övgü. Bu hadisede gördük ki arkadaşlar top, insanlardan bir topluluk yani bu ümmetten bazıları ne yapacaklar Yahudiler, Yahudiler, Yahudiler, Benzeyecekler. Bugün bunu görüyoruz, müşahede ediyoruz. Kılıkta, kıyafette, Yemede, içmede, oturmada, kalkmada, itikatta, akidede, değil mi? Yani bunu tafsirli derslerimizde anlatıyoruz. Derslerimizin konusu bu. İsim sıfat tevhidinde. Yehudiler ne yaptıysa bu ümmetin içinden insanlar çıkıp ne yapmış? Aynı şeyi yapmışlar. Allah-u Teala onlara ne demiş? Hatta deyin demiş. Onlar ne demiş Hem Hınta demiş. Allah-u Teala demiş. Bu ümmetten insanlar çıkmış demiş ki? İstevula demiş. Değil mi? Yani. Aynı şekilde onlar gitmişler kabirlerine, peygamberlerinin kabirlerini mescid edilmişler. Bu ümmette peygamberin kabirlerini mescid için durup uğraşmış. alimlerinin, ulemalarının, salihlerin yahut salih olmayan kimselerin kabirlerini ne hallere getirmişler? Onları taklit ederek türbe haline getirmişler. Yani aleyhissalatü vesselamın bu sözü düşünüldüğünde, temaun edildiğinde, dikkatce bakıldığında görülüyor ki bu ümmet ne yapmış? Bu ümmetten birçok insan onların yoluna uymuş. Ve onlar nasıl tağuta ibadet ettilerse, onlar nasıl tağuta ve cipte iman ettilerse, nasıl ölen salih kimselerinin mescidler edildilerse, bu ümmetten ne olacak arkadaşlar? Bunu yapan olacak. Bu Elif rahimahullah da ne yapıyor? Bu ayetlerden ve bu hadisten birbirini buluşturup, bu babın başlığını ne koyuyor? Ne diyor? Babın أن ما جاء من هذه أن أن ما جاء بعد هذه الأمة يعبدوا الأوثان مؤلمة بعضları bir takım kimseler ne yapacaklar? Putlara ne yapacaklar. diğer hemen hadise geçelim Ali <gülüyor> Müslimin Ansavban radıyallahu أن رسول <gülüyor> الله sallallahu aleyhi ve sellem قال buyuruyor ki inallaha zawali'l arda teala yeryüzünü benim için dürdü topladı sıkıştırdı topladı Farağit mesarık hava mağaribha ya rezlen doğusuna ne yaptım ben gördüm. Ya yani alezzet bu Allah Teala'ya zor bir şey değil. Allah Teala biliyorsunuz her şeye kadir. Ve en ra inne ummeti seblughu mulkaha ma zavali minha fe'at ma'zumi minha. Allah Teala'nın bana gösterdiği dürdü şekilde, miktarda bu ümmet ne yapacak? ümmetin mülkü, hükümranlığı oraya ulaşacak diyor ki gerçekten de ulaşmış. Yani bakıyorsunuz batıda Endülüs, bakıyorsunuz doğuda Özbekistan ta Asfahan Buhara, oralar doğu ve batıda ulaşmış. Dikkat ederseniz kuzey ve güneyde ne yapmamış? Bu kadar yayılmamış. Zaten hadisde ne diyor aleyhissalatü vesselam? Allah aleyhissalatü vesselam, yeryüzünün doğu ve benim için ne yaptı? Dördü. Yani gerçekten bu ümmetin mülkü hükümranlığı o görülen yerlere kadar ne olmuş? ulaşmış, gitmiş. Ve o tüy diyor ki bana iki tane ne verildi. Evet. Kenz yani hazine verildi. El ahmara fe el ahmaru ve el abyad. Ne onlar? Kırmızı ve beyaz hazine. Kırmızı ve beyaz. Ne de bu kırmızı beyaz? Altın, altın. altın ve gümüş. Diyor ki alimler Kisra'nın kim o Kisra? Kisra, pastar, de... Kayser, Bunların hazinerinin çoğu neydi? Altın ve gümüştü. Özellikle Kisra'nın altın yoğunluktaydı. Altın vardı çoğunlukla. Kayser'in ise çoğunlukla ne vardı? Gümüş. Ve bunlar aleyhisselatü vesselam'a diyor ki bana verildi. ama kendisine nasip olmadı. Kime nasip oldu? Radyalama. Onlar radyalama nasip oldu. Ve in mesaeltu Rabbi li ummeti an la yehlikaha bi sanatin Ben Allah'tan ümmetim için şunu istedim diyor. Ümmetimi kuşatıcı, kapsayıcı, herkesi içeren bir tehle, kuraklıkla ne yapmasın, helak etmesin. Yani Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam bize ayette okumuştuk değil mi? Ne diyordu? Azizun aleyhi ma'aretum harisun aleikum bil mu'minina raufun rahim. Ondan böyle rauftur, rahimdir. Ha Rabbim ne istiyor? Ümmetinin diyor hepsini helak edici bir kuraklıkla ne yapma? Helak etmez. Hatta dua ediyor. Allahümme j'al aleyhim sinin kesimi Yusuf. Yani Yusuf'un kavmine gelen kuraklık gibi bir kuraklık olsun. Ne demek o? Yani geçici, 6-7 senelik bir kuraklık. Kimi ümmetler var helak olmuş. Kuraklık bir gelmiş, mahvetmiş, bitmiş. Allah Teala'dan kendileri dışında, yani müminlerin kendileri dışında onlara bir düşman gönderin onları yerle bir edip yok edecek bir düşman göndermemesini istedim. Yani dışarıdan kafirlerden böyle yerle bir edecek, kökünü kurutacak, sonunu getirecek bir düşmanı göndermemesini istedim. Fakın Rabbı İkâl Allah Sazâr dedi ki bana Ya Muhammed, Ey Muhammed, İsa qadît qadâ an fakînu la bil ki ben bir şeye hüküm verdiğim zaman takdir ettiğim zaman ne olmaz o geri çevrilemez. Size akide vasitiy derslerinden hatırlamanız lazım. Allah Taala'nın kazası, iradesi, hükmü kaç ayrıladı ikiye, kâuni, şerîi. Allah Teala'nın kevni kazası emri ne olmaz? Gerçekli, Kesinlikle gerçekleşir, değişmez. Şerri olan kazası ise ne yapabilir? Gerçekleşmeyebilir. Bu tafsiriyle açıklamıştık, değil mi? Evet. Örneklerini vermiştik. Buradaki Allah Teala'nın Teala ifade ettiği hangisi söyledi? Kervini. Ben bir şey evet. kada ettiğim zaman, emrettiğim ettiğim zaman o olur. Olur. değişmez, olur. Değişmiş. Olur. Değişmiş. Olur. Değişmiş. olur, değil mi? Allah razı olsun diyor ki Rabbimiz kendinden başkasına ondan başkasına ibadet etmemeyi ne yaptı? Hükmetti, emretti. Kaza etti yani. Takdir etti. Kada etti. Buradaki kada hangi kada? Hangi kaza? Şer'i mi? Ker'i mi? Şer'i Çünkü bu gerçekleşmeye de zaten ne olmuş? Gerçekleşmemiş. Birçok insan ne yapmakta Allah-u Teala'ya? Çık, koşmakta. Tamam mı? Ve <gülüyor> inni tafsil ayrıntısiyen yani vasıtıya şerhine ne yapsın? Akiletul Orada biz bunu tafsiliyle, ayrıntısıyla açıkladık. Yani bu bazıları var, vahdeti vücutçular bile bu hadisin bu lafzını kendilerine ne yapıyorlar? Devir getiriyorlar. Ve o ayetle birlikte diyor ki Allah kadar bir şeyin hükmünde karar verdiği zaman o artık değişmez. Bunlardan bir tanesi de ne? Şu ayet. Vakada rabbuka Allah ta'budu illa iyyah. Rabbiniz kendinden başkasına ibadet olunmamasını ne yaptı? Emretti, takdir etti. O halde bizim vahdeti vücudumuz, putlara tapmamızın hiçbiri çirk değil değildir. Çünkü Rabbin kazası hükmü Değişim. değişmez, gerçekleşmiştir. Ama yine ilim hemen oradan alıyor. Diyor ki, durun bakalım acıretmeyin. <gülüyor> <gülüyor> yani ilm böyle ne değil, sizin anladığınız gibi hemen alkaç değil. Değil mi? Allah Teala'nın kadası, kaderi, iradesi, değil evet, mi? iradesi iki ayrılır. Şer'i <gülüyor> ve kendi. Ve inni a'taytuke li ummetike en la uhlikehum bisinetil amme. Allah sana diyor ki ben diyor tamam ümmetini kapsayıcı genel bir helak ile, kuraklık ile helak etmedi. Ve en la usallit aleyhim aduven min siwa enfusihim. Kendilerinden başka festebiha beydatahum onların kökünü kurutacak kafirleri, küffarı kendileri dışında bir aduvu da onların üzerine musallat etmeyecek. وَلَوْ اِجْتَمَعَ الْاَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِ حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُحْلِكُ <gülüyor> بَعْضًا velenki bu yani düşmanlar ne yapsa bütün dünyadaki düşmanlar toplansa bir araya gelse de olmayacak. Onları kökten kurutup yerle bir etmeyecekler. Yani bu ümmetin başından neler geçmiş? Tatarlar gelmiş, Cengizhan gelmiş, Anlatıyorlar tarih kitaplarında. Bağdat'ta yani nehirin üzerine kitapları koyarak geçmişler. Bir günde kaç bin, insan 500 bine yakın insan öldürmüşler. Anlatılıyor yani kitaplarda. Bu kadar çok insan öldürülmüş. Bir milyon yakın insan öldürülmüş. Yani böyle. Ama sonunda kökü ne olmamış? bunun ümmetin kurmamış. Yani tamamen kökten. Çünkü Allah Teala peygamberine bunu vaat etmiş. حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُحْلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا Ancak diyor şu hariç, onlar ne yapacaklar? Birbirlerini boğazlayacaklar, birbirlerini helak edecekler ve birbirlerini ne yapacaklar? Köle alacaklar, savaş edecekler. Yani bu olacak. Yani senin isteğinin diyorlar, allah Teala diyor senin isteğinin şu bölümünü ne yapıyor allah Teala? Kabul. Kabul ediyor. Nedir o bölüm? Yani ümmeti yerle bir edecek. Sonunu getirecek. Kafirlerden bir düşman musallat Etmiyor. etmeyecek. Ama kendi içlerinde birbirlerini bu ümmet ne yapacak? Yiyip yani Yiyecek. Bir o galip gelecek bir bu galip gelecek. Birbirlerini köle edinecekler ama sonu olmayacak. Gelmeyecek bu manada. Ve vahul fi fî sahihî ve zâd. Yani bu hadisi berkâni sahihinde rivayet etmiş. Hadisin aslı Ebu Davud'da, İbn Macide. Berkâni'nin şu ziyadesi var. Bu ziyade yine aynı kitaplarda da var. İnne me aqafu ala ummeti alim -e mudillin diyor ki Aleyhissalatullah sallam. Ummetin hakkında konu, onların başındaki diyor sapık sapıtmış alimler, saptıran alimlerdir. Bunları çok incelediğimizi diyor. Ve ida waka alayhi mu yurfa ila yumun kıyame. Onların arasında kılıç girdiği zaman, kılıç düştüğü zaman, artık o kılıç kıyamete kadar ne olmayacak? Tam Diyor ki ilmehni, Osmanlı diyemez, biliyorsunuz. Orada kılıç bu ilk defa ne oldu? girdi, düştü ümmetin arasına. Kıyamete kadar da bu olacak. Devam edecek. Ümmet kaş ayrıldı. 73. 73 Bir tanesi hariç hepsi ateşten. Fala taqumu's sa'atu hatta yelhaqa hayyul. Ne ümmeti bil müşrikîn ve hatta ta'buda fı'amun min ümmeti'l Az önce okuduk. Ümmetinden bir kabile bir topluluk. Müşriklere iltirak etmeden, katılmadan, yani müşrik olmadan ve ümmetimden bir topluluk, puta, ağaca sene yani vesene takmadan kıyamet kopmayacak. Şahit bölümü bu. Ba Mühellif başlığı da almış. Ve <gülüyor> innehu seykunu <gülüyor> fi ummeti kezzabune felakun. ümmetinden otuz tane ne olacak? Yalancı çıkacak. Ne demek yalancılar? Yani kendilerinin peygamber olduğunu iddia eden yalancılar. Hepsi iddia ediyor ki ve ben خاتم النبیين. Her biri ben peygamberim diyecek. Ama peygamberin sonuncusu ne? Benim diyor. Peygamber Aleyhisselam zamanında yine olmuş bile çıkmış değil mi? Musa ile ben. tut kezzaptı evet Musa ile Müslümancık demek yani. yine davıyesiydi onun. Yalancı <gülüyor> Müslümancık. O da ile me tut kezzap değil yani ona takılan lakabı. O ne kim öldürüyor biliyor musunuz? Şey, şey, Amca vahşi. Radiyallahu anh öldürüyor. Hamza radiyallahu katleden ne yapmış bu yalancı peygamberi de? Temizlemiş. İnşallah sahifesine yani yazılmış bu. O hasenesi ona rahmet etsin. Allah'ından razı olsun. Biliyor ki aleyhisselatü vesselam, la nebiye ba'di benden sonra peygamber yoktur. Ve la tezalu taifetun min ummeti alel hak mansura Ümmetinden bir topluluk, az bir topluluk hak üzere kendilerine ne olacak? Yardım olunacak, yardım olunacak. La yedurruhum men khezelehum hatta ye'tiye emrullah tebareke ve teala. Allah tebareke teala'nın emri gelinceye dek onları yolda bırakan, onları arkalarından vuran kimselerin bu eylemleri, bu fiilleri onlara bir zarar vermeyecek. Onlar çünkü mansur. Evet mansur? Yardım olunmuş bir fıkıha. Ahmet diyor ki, onlar ehli hadis ise başka kim olabilir ki? Ne <gülüyor> evet. demek evet, ehli hadis? Yani hadis terimini, yani bu şu değil yani hadis ravileri okuyan yani bunlar elbette en başta geliyor da yani sünneti delil olarak kabul eden sünneti okuyan, akidesini sünnete göre bina eden, tevkidini ona göre bina eden insanlar bu hadisini gördüğümüzler üzere arkadaşlar bu ümmetin bu ümmetin içinden ee, öyle topluluklar öyle kimseler çıkacak ki şeytana tapacaklar tavruta tapacaklar putlara tapacaklar Kabire, türbeye tapacaklar, imamlarına, alimlerine, hocalarına tapacaklar, ibadet edecekler, Allah'a şirk koşacaklar. Birilerinin iddia ettiği gibi, ileri sürdüğü gibi artık peygamber geldikten sonra, Kur'an geldikten sonra, gönderildikten sonra, şirk tehlikesi ortaya kalkmıştır Böyle bir şey yoktur, değil. Bu şekilde e, söylenen sözlerin en net ve en güzel cevabı bu vakta Nuhallif Rahimahullah tarafından işlenmiş. Bizler de onu şerh etmeye çalıştık. Konuyla ilgili e, faydeleri hemen okuyalım. Ezan okumadan önce. Evet. Dikkat çekilen konular. 1. Nisa suresinin 51. ayetinin konuyla ilişkili tefsiri. 2. Evet. Maide suresinin 60. ayetinin konuyla ilişkili tefsiri. Evet bunları açıkladık. 3. kef suresinin 21. ayetinin konuyla ilişkili tefsiri. Ya bunlar nefsinin konuyla ilişkili tefsiri neydi? Bizden önceki insanlar bunları yaptılarsa, Ümmet şirk koştularsa, biz de, bizim içimizden, bu ümmetin içinden bir takım insanlar da ne yapacaklar bunu? Yapacaklar. yapacaklar. Evet. Dört, burada dikkat çeken en önemli konu şu sorulara ait cevaplardır. Gerçekte cipt ve tağuta, putçuluğa ve azgın insan ve cin şeytanlarına inanmanın manası nedir? Kastedilen kalben inanmak mıdır? Yoksa onların batılı olduklarını bilip onlara buğz ettiği halde cipt ve tağut ehlinin yapıp söyledikleri doğrudur diyerek bu bu gibilere muvafakat etmek midir? Yani onlara muvafakat edip Kar ben buna inanmasa, onları sahih görmese, bunun hükmü ayrıldır. Yani onu dinden çıkaracak olan, şey yapacak olan, onları hem muvaffakat edecek, hem de onları ne olarak görecek? Yapılanları sahih, doğru olarak görecek. Ki ne olsun? Dinden çıksın. Evet. 5. Kendilerine kitaptan bir nasip verilen kimselerin, Yahudilerin, kendi küfürlerini, kendilerinin daha dahi bildiği kafirler, putperest müşrikler için Bunlar iman edenlerden daha doğru bir yoldadırlar demeleri. Evet. Altı, zikredilen konudan asıl maksadı ortaya koyan ve Ebu Said hadisinde belirtilen şey, bu ümmet içinden mutlaka Yahudi ve Hristiyanların yolundan yürüyenlerin çıkacağı gerçeğidir. Evet. Yedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tekrar putları tapmanın gerçekleşeceğini açıkça bildirmiş olması. 8. En çok hayrete düşüren durum ise şudur. Kelime-i ifade etmesiyle gerçekten bu ümmetten olduğunu açıklamasıyla Resulullah'ın hak olduğunu söyleyip içinde Muhammed'in son peygamber olduğunun yazılı bulunduğu Kur'an'ın da hak olduğunu söylemesiyle beraber peygamberlik iddiasında bulunmuş El-Muhtar gibilerin çıkmış olması Muhtar ibn i Ubeyd As-Takafi o da yani peygamberlik iptal eden adamlardan bir tanesi. Onun dışında birçok insan ne olmuş? Çıkmış. Bunların sayısı otuzdan sınırlı değil. Peki nedir bunun hikmeti? Peygamber'in otuz tane yalancı çıkacak demesinin sebebi. İlim ehli diyor ki yani etrafında toplanılacak, davetleri yayılacak, tabi olanları çok olacak kimseler. Yoksa onun dışında yüzlerce ne var? Peygamber, Peygamber olan İbtia, peygamber oğlu iddia eden yani bizim Anadolu'nun köylerinde böyle hiçbir, her belki de birkaç köyde çıkabilir yani böyle kendini zanneden yani bunlar değil hadiste geçen böyle ses getirebilecek evet ve birbirine tezat oluşturan söylediği bunca şeylerin hepsinde de tasdik olunmuş olmasıdır el muhtar sahabe asrının son sonlarında ortaya çıkmış ve birçok insan topluluğu ona uymuştur evet 9. Bu hak dinin ve ehlinin geçmişte hak yol ve sahiplerinin ortadan kalktığı gibi ortadan kalkıp yok olmayacağı, aksine daima bir grup insanın hak üzere bulunarak var olmaya devam edecekleri müjdesi. 10. İşte bu yüce bir ayettir. Hak üzere bulunan bu grup sayıca az olmalarına rağmen onlara kendilerini yalnız bırakanlar ve onlarla çatışanlar zarar veremeyeceklerdir. Nice az bir topluluk vardır ki Allah'ın izniyle çok bir topluluğa galip gelmişlerdir. Allah sabredenlerle beraberdir. 11. Bu durum kıyamete kadar sürgit devam edeceği bildirilen bir durumdur. 12. Bu hadis içerisinde büyük ayetler, işaretler ve önemli haberler yer tutar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'nın yeryüzünün doğularını ve batılarını, ümmetinin elde edeceği toprakları ve hükümranlığının ulaşacağı yerleri göstermek üzere gözlerinin önüne serdiğini haber vermiş ve aynen onun haber verdiği gibi risaletip kuzey ve güney taraflarına nispetle doğu ve batı yönüne doğru çok daha geniş bir alana yayılıp genişlemiştir. Kendisine iki hazine, Kayser ve Kisra hazineleri verildiğinden söz etmesi de sonra aynen gerçekleşmiştir. Ümmeti için ettiği iki şey, hakkındaki duasının kabul olduğunu, olduğu, ancak üçüncü duasının kabulünün gerçekleşmediğini bildirmesi de böyledir. Yani Peygamber aleyhisselamın yaptığı dua, bakın kabul bile olmuyor <gülüyor> yani. Sıkaldı kaldı ki, tasavvufçuların, tarikatçıların bırakın hayatta olan şeyhlerini, kaberlerine gidip, kabirlerindeki şeyhlerinin onlar için Allah'a hayır dua ettiklerini, inandıklarını söylediklerini bir düşünün. Ne diyor? Kabirdeki bizi görür. Allah için bizim hakkımızda ne var? Dua eder, talep eder, ister. Ölse de yetişir. Veyahut da işte şeytan bizim yanımıza geldiği zaman hayattaki şeyhimiz hemen gelir, Doğru benim müridim der. Yani Peygamber Aleyhisselatü duası. Nuh Aleyhisselam'ın çocuğuyla ilgili duası. Ne olmamış hep? Olmaz. Kabul olmamış. Üçlemek değil. Onların duası makbul, olunmaz değil. Evet onların üstesnadır. Vakıalık gerçekleşmiştir. Kaldı ki siz şeyleri düşünün. Çift içinde yaşayan şeylerin düşünmüyorlar. Değil mi? Evet. Ümmeti arasında kılıç çekileceğine haber vermiş. Bir kere kılıç çekilince de bir daha ortadan kalkmayacağını bildirmiştir. Ümmetinin birbirlerini yok edip yine birbirlerini esir edeceklerini haber vermiştir. Ümmeti için ancak saptırıcı önderlerden korkması ve bu ümmet içinde yalancı peygamberlerin çıkacağını bildirmesi ve yardıma mazhar olarak hep hak üzere kalacak et taifetül mansuradan söz etmesi gibi haber verdiği şeylerin hepsi nasıl haber verdiyse öylece gerçekleşmiştir. Bunların her birisinin tek tek düşünüldüğünde o gün için akıllara gelip tasavvur edilmekten ne kadar uzak işler oldukları ortadadır. 13- Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisteki ifadesinde ümmeti hakkında korktuğu şeyi açıklarken insanların hep kendilerine uya geldikleri yöneticiler alimler ve abidlerden olan saptıran önderlerdir diyerek yalnızca bunu ifade buyurması. 14- Putlara ibadetin anlam ve muhtevasına yapılan vurgu. Evet. <Sessizlik>